Ölüden Beşinci Mektup Dostlarım, bir önceki mektupta size şeytanı yazmış ve onun albümünden iki motif çizmiştim. İlgi çeker mi diye içimde kuşku vardı ama gördüm ki konu sizi fazlaca sardı. O halde yine şeytan kanalına geçelim, ekranda sizler için bir senaryo seçelim. Bakan Safi Sefa Bey, kalfalık yıllarında bilimlerle filmleri yasal dozda karıştırıp parakolik virüslerde kondisyonlar geliştirdi. Menkul trafiğinde artan yoğunluk diye bir sistem oluşturdu. Bununla yetinmeyip o keskin zekasını daha da çalıştırdı, vergi finish tekniğini sisteme alıştırdı ve bütün kazancını Enerjiye dönüştürdü. Şeytan bu yeteneği görmezlikten gelemez, Bu akıllı kalfaya ilgisiz kalamazdı. Üç başlı çengelini Safi Sefa'ya taktı, İblisler Derneği'ne murahhas üye yaptı. İşte o günden sonra sayın Safi Sefa Bey, Otoban yola çıktı, Vitesi beşe taktı, Tam gaz finişe kalktı abrakadabroloji ana bilim dalında oküs poküs antikorunun endikasyonlarından pozitif sonuç aldı ve bakan oldu. Politik röntgenlere ince teşhisler koydu, soydukça doydu, doydukça soydu. Siyasi arenada iki dönem dalaştı, köşeleri inanılmaz bir süratle dolaştı, ışık hızına ulaştı. Ne var ki safi sefa bir gece yarısında dönüş yok turizmden gidiş bileti aldı, kalkış saati çaldı, bakan koltuğu dahil her şey dünyada kaldı. Buradaki duruşması görülmeye değerdi. Temize çıkmak için herkesi karaladı, her türlü varyeteyi peş peşe sıraladı, edebiyat pistinde nutuklar yarıştırdı, Dünyadaki siyasi şovlarla karıştırdı. Kısacası dostlarım, mangalda laf kavurdu, esti esti savurdu. Ama gelin görün ki, buradaki mahkeme hiç ciddiye almadı. O muhteşem savunmayı kayda değer bulmadı. Bu mektubu okuyan yarasız dostlarımız hiç endişelenmesin. Yarası olanlar da fazla eşelenmesin. Haydi yine o renkli hayatınıza dalın, şimdilik hoşça kalın.